Otuzuncu Lema'nın altıncı nüktesi. İsmi Kayyum'a bakar. İsmi hayın bir hülasası, nur çeşmesinin bir zeli olmuş. Bu ismi kayyum dahi, otuzuncu sözün zeyli olması münasip görüldü. İtizar. Bu çok ehemmiyetli meseleler ve çok derin ve geniş ismi kayyumun cilti ağzamı, hem muntazaman değil, belki ayrı ayrılemalar tarzında kalbe hutur ettiğinden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 maddi yunlara baktığı için, daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam, her meseleyi, her cihette anlamaz. Haşiye, bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse, birinci şuağı okumasın veya ahirde okusun, ikinciden başlasın. Fakat herkes, her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey, bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle, bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kâr akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır. İsmi azama ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Hususen ismi hay ve kayıuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine. Ve bilhassa kaza ve kader rüknüne, hayatın işaretine ve ismi Kayyum'un birinci şuağına herkesin fikri yetişmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Belki herhalde imanını kuvvetlendirir. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam-ı Rabbani Ahmed-i diyor ki: bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bi yedihi malakutu kulli şey'in. Lahu maqalidu semawati vel ard. Ve emmi şey'in illa indena khazainuh. Ma min dabetin illa huwa akhidun binaasiyatiha. Gibi kayyumiyeti ilahiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut ismi azamın altı nurundan altıncı nuru olan kayyum isminin bir cilvi-i azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nuru azamı elbette tamamiyle beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu an kasidi erjuzesinde Sekine namı âlisiyle beyan ettiği ismi Azam ve Celcelütiyesinde pek muhteşem isimlerle ismi Azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârana bize teselli verdiği için bu ismi Kayyûma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette 5 şu'a ile o Nur-u Azama işaret edeceğiz. 1. şu'a bu kainatın Halikü Zülcelali Kayyum'dur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bâkîdir. Bütün eşya onunla kaimdir. Devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyumiyet kesilse, kainat mahvolur. Hem o Zatü Zülcelal'in kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azîm-i ferman ettiği gibi لَيْسَ كَمِتْ şey undur, Yani ne zatında ne sıfatında, ne ef'alinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kâinatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabza-i rububiyetinde tutup, bir hane ve bir saray hükmünde kemal intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zatı ı akdese, misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz, muhaldir. Evet bir zat ki, ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele, ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola, ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya, ve hadsiz efrat, bir fert gibi nazarında hazır ola, ve bütün sesleri birden işite, ve umumun hadsiz hacatını birden yapabile,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 Elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıttı, nitti olmaz ve olması muhaldir. Yalnız mesel ve temsil suretinde şuunatı kutsiyesine bakılabilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendirler. İşte böyle misilsiz ve vacibül vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezze ve tecizzisi ve inkısamı her cihetle muhal ve tagayür ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaç ve aczi imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdes tebehhüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalâlet insanların bir kısmı o zat-ı bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olmaz. Bir kitabet-i rabbaniyedir, katip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz. Bir mistardır, mastar olmaz. Bir kabildir, münfail olur, fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriatı fıtriyedir, şari olamaz. Farz muhal olarak en küçük bir zihayat mahluk tabiata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde katî bürhanlarla ispat edildiği gibi, o küçük zihayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerektir ta ki tabiat o işi görebilsin. Hem maddiyun denilen bir kısım ehl-i dalalet, zerrattaki tahavvulat muntazama içinde, hallakıyet ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilvi azamını hissettiklerinden, ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden, ve o kudret-i samedaniyenin cilvesinden gelen, umumî kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezelî vehüm ederek,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 Mizansız ve tesadüf fırtınaları içinde çalkanan zerrata ve harekatına vermek ne kadar cahilane ve hurafetkârane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet, bu herifler vahdet-i mutlakadan vazgeçtikleri için hadsiz ve nihayetsiz bir kesret-i mutlakaya düşmüşler. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar. Yani bir tek zatı aktesin hassası ve lazım zatisi olan ezeliyeti ve halikiyeti bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından o hadsiz nihayetsiz camid zerrelerin ezeliyetlerini belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar. İşte sen gel eceliyetin nihayetsiz derecesine bak. Evet, zerrelerdeki cilve ise zerreler taifesini vacibül vücudun havliyle kudretiyle emriyle muntazam ve muhteşem bir ordu hükmüne getirmiştir. Eğer bir saniye o komandana azamın emri ve kuvveti geri alınsa o çok kesretli camit şuursuz taife başıbozuklar hükmüne gelecekler belki bütün bütün mahvolacaklar. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi daha ziyade cahilane bir dalaletle Sani Zülcelal'in gayet latif nazenin muti Musahhar bir sahife-i icraatı ve emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı ve zayıf bir perde-i tasarrufatı ve latif bir midad, mürekkeb kitabeti ve en-nazenin bir hulle-i icadatı ve bir mayi masnuatı ve bir mezra-i hububatı olan esir maddesini cilve-i rububiyetine aynadarlık ettiği için mastar ve fail tevehüm etmişler. Bu acib cehalet hadsiz muhalleri istilzam ediyor. Çünkü esir maddesi, maddi yunları boğduran zerrat maddesinden daha latif ve eski hükemanın saplandığı heyula fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camit bir maddedir. Bu hatsız bir surette tecezzi ve inkısam eden ve nakillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçiz edilen bu maddeye, belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine, her şeyde her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnat etmek, esirin zerreleri adedince yanlıştır. Evet, mevcudatta görünen fiili icat öyle bir keyfiyettedir ki her şeyde hususen zihayat olsa. Eser eşyayı ve belki umum kainatı görecek, bilecek ve kainata karşı ozi hayatın münasebatını tanıyacak, temin edecek bir iktidar ve ihtiyardan geldiğini gösteriyor ki, maddi ve ihatasız olan esbabın hiçbir cihetle fiili olmaz. Evet, sırrı kayyumiyetle en cüzi bir fiili icadi doğrudan doğruya bütün kainat halikinin fiili olduğuna delalet eden bir sırrı azamı taşıyor. Evet, mesela bir arının icadına teveccüh eden bir fiil iki cihetle halık-ı kainat hususiyetini gösteriyor. Birincisi, o arının bütün emsalinin bütün zeminde aynı zamanda aynı fiile mazhariyetleri gösteriyor ki bu cüz'î ve hususî fiil ise ihatalı ru'y zeminini kaplamış bir fiilin bir ucudur. Öyleyse o büyük fiilin faili ve o fiilin sahibi kim ise o cüz'î fiil dahi onundur. İkinci cihet, bu hazır arının hilkatine teveccüh eden fiilin faili olmak için, o arının şerait-i hayatiyesini ve cihazatını ve kainatıla münasebatını temin edecek ve bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinden, o cüz'î fiili yapan zatın ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Demek en cüz'î fiil, iki cihetle hâlık-ı küllişeye has olduğunu gösterir. En ziyade câi dikkat ve câi hayret şudur ki, vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücubun ve vücudun en sebatlı derecesi olan maddeden tecerrüdün ve vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyetin ve vücudun en sağlam ve tegayürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan, Vahdetin sahibi olan zatı vacibül vücudun, en has hassası ve lazımı zatisi olan ezeliyeti ve sermediyeti, vücudun en zayıf mertebesi ve en incicik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekana yayılmış olan hatsiz, kesretli bir maddi madde olan esir ve zerrat gibi şeylere vermek ve onlara ezeliyet isnat etmek. ve onları ezeliği tasavvur etmek, ve kısmen âsâr-ı ilâhiyenin onlardan neş'et ettiğini tevehüm etmek, ne kadar hilaf ı hakikat ve vaka muhalif ve akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu, Risale-i Nur'un müteaddit cüzlerinde kat'î bürhanlarla gösterilmiştir. İkinci a iki meseledir. Birinci mesele, ismi kayyumun bir cilve-i azamına işaret eden, لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Ma min dabetin illa huwa akhidun binaasiyatiha lehu maqalidu's semawati vel gibi ayetlerin işaret ettiği hakikati azamın bir veci şudur ki şu kainattaki ecram-ı semaviye'nin kıyamları, devamları, bekaları sırrı kayyumiyetle bağlıdır. Eğer o cilve-i kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse bir kısmı küreyi arzdan bin defa büyük milyonlarla küreler Fezai gayre mütenahi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. Nasıl ki mesela havada tayyareler yerinde binler muhteşem kasırları kemale intizamla durdurup seyahat ettiren bir zatın kayyumiyet iktidarı o havadaki sarayların sebat ve nizam ve devamları ile ölçülür. Öyle de Ozatı kayyumü zülcelal'in maddeyi esiriyi içinde hatsiz ecramı semaviyeye, nihayet derecede intizam ve mizan içinde sırrı kayyumiyetle bir kıyam, bir beka, bir devam vererek, bazısı küreyi arzdan bin ve bir kısmı bir milyon defa büyük, milyonlarla azim küreleri direksiz, istinatsız, boşlukta durdurmakla beraber. Her birini bir vazife ile tevziif edip gayet muhteşem bir ordu şeklinde Emrikün Feyekünden gelen fermanlara kemali inkıyatla itaat ettirmesi ismi Kayyum'un azami cilvesine bir ölçü olduğu gibi her bir mevcudun zerreleri dahi yıldızlar gibi sırrı Kayyumiyetle kaim ve o sır ile beka ve devam ediyorlar. Evet bir zih cesedindeki zerrelerin her bir azaya mahsus bir heyet ile küme küme toplanıp dağılmadıkları ve sel gibi akan unsurların fırtınaları içinde vaziyetlerini muhafaza edip dağılmamaları ve muntazam durmaları bilbedâhe kendi kendilerinden olmayıp belki sırrı kayyûmiyetle olduğundan her bir ceset muntazam bir tabur her bir nevi muntazam bir ordu hükmünde olarak bütün zihayat ve mürekkebatın zemin yüzünde ve yıldızların feza âleminde durmaları ve gezmeleri gibi bu zerreler dahi hatsiz dilleriyle sırrı kayyumiyeti ilan ederler. İkinci mesele, eşyanın sırrı kayyumiyetle münasebetdar faydelerinin ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi bu makam iktiza ediyor. Evet, her şeyin hikmeti vücudu ve gaye-i fıtratı ve faide i hilkatı ve netice i hayatı üçer nevidir. Birinci nevi, kendine ve insana ve insanın maslahatlarına bakar. İkinci nevi daha mühimdir ki her şey umum ziyshur mutala edebilecek ve Fatır-ı zülcelal'in cilve-i esmasını bildirecek birer ayet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak manalarını hatsiz okuyucularına ifade etmesidir. Üçüncü nevi ise sani zülcelale aittir. Ona bakar. Her şeyin faydası ve neticesi kendine bakan bir ise. Sani zülcelale bakan yüzlerdir ki, sani zülcelal kendi acayip bir sanatını kendisi temaşa eder, kendi cilve-i esmasına, kendi masnuatında bakar. Bu azami üçüncü nevi de bir saniye kadar yaşamak kâfidir. Hem her şeyin vücudunu iktiza eden bir sırrı kayyumiyet var ki üçüncü şuada izah edilecek. Bir zaman tılsım-ı ve muamma-i hilkat cilvesiyle mevcudatın hikmetlerine ve faydelerine baktım, dedim. Acaba bu eşya neden böyle kendini gösteriyorlar, çabuk kaybolup gidiyorlar? Onların şahsına bakıyorum, muntazam, hikmetli giyinmiş, giydirilmiş, süslendirilmiş, sergiye temaşagâha gönderilmiş. Halbuki bir iki günde, belki bir kısmı birkaç dakikada kaybolup, Faydesiz boşu boşuna gidiyorlar. Bu kısa zamanda bize görünmelerinden maksat nedir diye çok merak ediyordum. O zaman mevcudatın hususan hayatın dünya dershanesine gelmelerinin mühim bir hikmetini lütfu ilahi ile buldum. O da şudur. Her şey hususan hayat gayet manidar bir kelime, bir mektup, bir kaside-i Bir ilanname-i ilahidir. Umum ziyişurun mütalasına mazhar olduktan ve hatsiz mütalacılara manasını ifade ettikten sonra lafzı ve hurufu hükmündeki sureti cismaniyesi kaybolur. Bir sene kadar bu hikmet bana kafi geldi. Bir sene sonra masnuatta ve bilhassa ziyi hayatlarda bulunan çok harika ve pek ince sanatın mucizeleri inkişaf etti. Anladım ki bu çok ince ve çok harika olan dekaykıs sanat. Yalnız ziyişurların nazarlarına ifadeyi mana için değildir. Gerçi her bir mevcudu hatsiz ziyişurlar mütala edebilir. Fakat hem onların mütalaşı mahduttur, hem de herkes o ziyi hayatın bütün dekayı kısanatına nüfuz edemezler. Demek ziyi hayatların en mühim netice-i hilkatı ve en büyük gaye fıtratı zatı kayyumu ezeliğinin kendi nazarına kendi acayibi sanatını ve verdiği rahimane hediyelerini ve ihsanlarını arz etmektir. Bu gaye ise çok zaman bana kanaat verdi ve ondan anladım ki her mevcutta hususancî hayatlarda hadsiz dekayı sanat bulunması zatı kayyumu ezeliğinin nazarına arz etmek yani zât-ı kayyum ezeli, kendi sanatını kendisi temaşa etmek olan hikmet hilkat, o büyük masarife kafi geliyordu. Bir zaman sonra gördüm ki, mevcudatın şahıslarında ve suretlerindeki dekayk-ı sanat devam etmiyor. Gayet sür'atle tazeleniyor, tebeddül ediyor, nihayetsiz bir faaliyet ve bir hallakiyet içinde tahavvül ediyorlar. Bu hallakiyet ve bu faaliyetin hikmeti elbette o faaliyet derecesinde büyük olmak lazım geliyor diye tefekküre başladım. Bu defa mezkür iki hikmet kafi gelmemeye başladılar, noksan kaldılar. Gayet merak ile ayrı bir hikmeti aramaya ve taharriye başladım. Bir zaman sonra lillahilhamd, Kur'an-ı Mucizül Beyânın feyziyle sırr-ı kayyumiyet noktasında azim, hadsiz bir hikmet, bir gaye göründü ve onun ile tılsım-ı ve muamma-i hilkat tabir edilen bir sırrı ilahi anlaşıldı. 24. mektupta tafsilen beyan edildiğinden, burada yalnız icmalen iki-üç noktasını üçüncü şuada zikredeceğiz. Evet, sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki, bütün mevcudatı Adem'den çıkarıp, her birisini bu nihayetsiz fezada وَاللّٰهُ الَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu noktayı istinat olmazsa, hiçbir şey kendi başıyla durmaz, hatsiz bir boşlukta yuvarlanıp, ademe sukut edecek. Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücutları ve kıyamları ve bekaları cihetinde, kayyum-u e dayanıyorlar. Kıyamları onunladır öyle de mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin temsilde hata olmasın telefon telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direyi hükmünde olan sırrı kayyumiyette ve ileyhi yurcaul emru kulluh sırrıyla uçları bağlıdır eğer onu urani noktayı istinada dayanmazlarsa ehli akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lazım gelecek Belki mevcudat adedince bâtıl olan devirler ve teselsüller lazım gelir. Mesela bu şey hıfs veya nur veya vücut veya rızık gibi bir cihette buna dayanır, bu da ötekine, o da ona. Gitgide her halde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak. İşte bütün böyle silsilelerin müntehaları, elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabutası ve manası kalmaz, kalkar. Her şey doğrudan doğruya sırrı kayyumiyete bakar.